Markos 10. bölüm. İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağının karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara öğretiyordu. Yanına gelen bazı Ferisiler onu denemek amacıyla "Bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur?" diye sordular. İsa karşılık olarak "Musa size ne buyurdu?" dedi. Onlar Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Tanrı yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara Karısını boşayıp başkasıyla evlenen karısına karşı zina etmiş olur. Dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor Onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine ''Bırakın çocuklar bana gelsin'' dedi. ''Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez.'' Çocukları kucağına aldı.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 Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle. Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa, çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak? dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, Çocuklar, Dedi. Tanrının egemenliğine girmek ne güçtü? Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, Öyleyse kim kurtulabilir? Diyorlardı. İsa onlara bakarak, İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür. Dedi.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 Toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Yola çıkmış Yeruşelim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa, on ikileri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. Şimdi yarış gidiyoruz, dedi. İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o, üç gün sonra dirilecek. Zebedin'in oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, ''Öğretmenimiz, bir dileğimiz var. Bunu yapmanı istiyoruz.'' dediler. İsa onlara ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver.'' dediler. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' dedi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?'' Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz? Evet, olabiliriz, dediler. İsa onlara, Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız, dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır. Bunu işiten on öğrenci, Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. ''Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar, onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun.'' Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, Ey oğlu İsa, halime acım! diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o Ey Davutoğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu Çağırın onu dedi. Kör adama seslenerek Ne mutlu sana kalk seni çağırıyorum dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa ''Senin için ne yapmamı istiyorsun?'' diye sordu. Kör adam, ''Rabbuni, gözlerim görsün.'' dedi. İsa, ''Gidebilirsin, imanın seni kurtardı.'' dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.